Aleyküm Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbı Allahu Teala Hüziyetlerine Sonsuz hamdü senalar olsun Üzerimizde Nimetleri sayılamayacak kadar çöktür. Mevlamız zikrinde, şükründe, ona güzel ibadet etmekte bize yardım eylesin. Tevfikini refik eylesin. Rehberimiz efendimiz Peygamberimiz Muhammedin Mustafa Hazretlerine salatü selam, tahiya ve ihtiramlarımı ihtiramlarımızı arz ederim Hepinize ayrıca bu toplantımıza iştelak ettiğiniz için dünya ve ahiretin büyük mükafatlarını ihsan etmesini dilerim allah Teala hazretlerinden Hizmet edenlere Gerçekten bu sefer Başka yerlerden daha Candan bir hizmet Müşahede ettim şahsen Otelin ilgililerine Müdürlerinden Kat sorumlularına kadar Hepsine teşekkür ederim Bu toplantıyı eğitim toplantısını çok mühim günlerde yaşadığımız için tertiplemiş bulunuyoruz. Karşınızda geçtiğimiz günlerde çok değerli konuşmacılar konuştular. Bunlar Türkiye'nin en önde gelen isimleriydi kimisi bakanlık yapmış, kimisi de konuştuğu sahada en başta gelen uzmanlardan idi. Konuşmaları dinlediniz. Gerçekten çok mühim günlerde yaşıyoruz. Bu konuşmalardan da ortaya çıktı. Hızla değişen bir dünyadayız ve çevremizde uzağımıza yakınımızda dostluğu bize ferahlık verecek kuvvetli yakınları yardımcıları arıyor gözlerimiz cihan halkının, efendim, büyük devletlerin, kendilerine dostluk ellerin, ellerimizi uzattığımız müttefiklerin dahi, bize karşı tavırlarını hayretle, müşahede ve ibretle takip ediyoruz. Saf, safi, temiz bir millet olduğumuz için, Dostluklara inanıyoruz. Dostluk istiyoruz. Dost olmak istiyoruz. İyi niyet gösteriyoruz ama dünyada da bu hele Beynemilel alemde milletler arasında olan bir şey değil galiba. Biz de o safiyemizden dolayı yani iki dervişin, iki Müslümanın birbiriyle hasbeten dillah, samimi dostluğu gibi dostluklar bekliyoruz. Halbuki böyle şeyler yok. Ve Yunanistan'dan başlayarak Balkanlarda sırtlar, kuzeyde efendim Sovyetler Birliği'nden parçalanmış devletler, ortaya yeni çıkmış yeni devletler, doğumuzda Ermenistan Güneyimizde de yani biz Müslüman diye bakıyoruz ama ben şahsen daha önceki konuşmalarımda da söylemişimdir Suriyeyi bir Müslüman devlet olarak görmek çok zor yöneticileri itibariyle ve yönetime hakim olan insanları itibariyle Hac dolayısıyla oralardan geçtik, misafir kaldık gördük. Sanki bir geri yarıya Ermenistan gibi. Oradaki piyasaya hakim olanlar, ticarete hakim olanlar, otellerin sahipleri, efendim önde gelen isimler, Ermeni, Zübnan'ın yapısını biliyorsunuz. Bizim için çok önemli değil ama Suriye ona benziyor yapı itibariyle. Ve çok iyi Müslümanlar var fakat onlar mazlum ve mağdur ve baskı altında. Müttefiklerimiz işte en tabii hakkımız olan terörle mücadele eden hem yurt içinde yaptığımız hareketlere karşı çıkıyorlar hem yurt dışındaki tedbirlerimize şiddetle karşı çıkıyorlar ve teröristleri destekliyorlar. Yani çok sayıret edici bir tarzda. Biz de sanıyorum reaksiyonumuzu çok hafif tutuyoruz onların bu tavırlarına karşı. Çok net olarak konuşuldu ve ben de açılış konuşmasında temas etmiştim. Bugün eskiden alışmış olduğumuz Doğu bloku, Batı bloku Komünist bloku, kapitalist bloku e, ikilisi kalkmış yerine e, Cihan'ın emperyalist süper devletlerinin karşısında düşman olarak İslam ülkeleri konulmuş görünüyor bu tabi birçok konuşmacılar tarafından ifade edildiği gibi gazetelerde dergilerde efendim yazılıyor hesaplarda ifade ediyor. Burada tabii bir şeyi gözden kaçırmamak lazım, dikkat etmek lazım. Batının veya Rusya'nın veya daha başka ülkelerin bu işleri sadece dini duygularla yaptığını kabul etmek tek bir sebebe bağlamak doğru olmaz. İşin altı karıştırıldığı zaman ki biz onu anlamak için bu toplantıları yapıyoruz. Uzmanların fikirlerini dinliyoruz bu toplantılarda. İşin altı karıştırıldığı zaman tabii başka şeyler çıkıyor. Hepsinden önce büyük menfaatler bunların hareketlerine kaynak teşkil ediyor ortada çok büyük bir menfaat varsa adamlar her şeylerini intihar edip, bütün fazilet prensiplerini bir tarafa koyup o menfaati elde etmek için her türlü ters ve yanlış ve kötü ve antidemokratik ve gayri insani her türlü işi yapabiliyorlar. Çünkü menfaat var. Tabi bir kısmı dini duygularla da bu işi yapıyor. O da bir gerçek. Bugün Papalık son derece kuvvetlenmiştir. Ekonomik yönden de kuvvetlidir. Politik yönden de kuvvetlidir. Çok büyük uluslararası şirketlerin sahibidir. Sayılamayacak servetlerin, hazinelerinin sahibidir. Tabii bu hazineler, menfaatler, İslam geldiği zaman... Bunları kullanan insanların elinden gireceği için, orada da bir maddi hesap vardır. Hristiyanlık sessiz sedasız, derinden, misyonerleriyle, teşkilatlarıyla çok kuvvetli bir şekilde, Müslümanlarla uğraşmaktadır. Bu bir papazlar için e, menfaat, ama papazların sözünü dinleyen halklar için dini duygudur, dini düşmanlıktır. İslam karşısında onların e, su altından, saman altından efendim yaptıkları faaliyetler gerçekten bize muhtelif yerlerde, başka şekillerde tezahür ediyor ve çok büyük e, sekeder veriyor faaliyetlerimize, ülkelerimizi karıştırıyor. Ayrıca tarihi, nüfuzcik sebepler vardır. Mesela canım işte dünya genişsen git Güney Amerika'da bir devlet kur denildiği halde İsrail illa arz-ı mevud diye efendim, e, Filistin'de devlet kurmayı istemiştir. E, Siyonizm orada e, devlet kurmuştur. O devletin kurulmasına takatim eden zamanlardaki teklifler arasında yani dünyanın size rahatsızlık vermeyecek başka yerleri var gidin orada şey yapın. Efendim devlet kurum denildiği halde. özellikle Arz-ı Eut diye kudüsü istemişlerdir. Anadolu da böyle nostaljik efendim tarihi sebeplerle bazı kimselerin gönlündedir, gözünün önündedir diye bir ülkedir. Onun için e, düşmanlıkların bir sebebi de bunlardır diye onu da bir tarafa koymak lazım. Bu dini ve nostaljik e, tarihin sebepleri bilen ve kullanan ama ne dinle ne imanla ilgisi olmayan büyük merkezler vardır. Onlar da bunları kullanarak e, Müslümanların e, aleyhinde çok ciddi tehlike oluşturacak çalışmalar yapmaktadırlar. Onun için meselenin derinlemesine tahlilini yapacak teşkilatlara araştırmalara efendim, sebepleri çok iyi tespit edecek çalışmalara ihtiyacımız vardır çünkü sebepler iyi tespit edilmeden hastalık teşhis edilmeden çaresini bulmak kolay olmaz tedavi kolay yapılamaz yanlış sonuç verir e, verdiğimiz ilaç ters tesir yapabilir her şeyin aslında bilmek lazım. Şimdi şu Kuzey Irak operasyonunda her adesinde dikkatinizi çekmiştir. Sayın doçent doktor Ümit Özdağ Bey, İsrail'in özellikle bir Kürt devleti orada kurulmasını istediğini söylemişti. Halbuki hiç belki gazetelerde telaffuz edilmeyen bir şey bu. Hiç telaffuz edilmeyen bir şey. Efendim herkes başka sebepler arıyor zihninden. Tabi e, biz başından beri söylüyoruz Kürt, Kürt kardeşlerimiz e, uyansınlar diye. Yani buraları size bırakmazlar. Siz sadece piyonsunuz. Böylece kullanılıp sonunda ölen sizsiniz. Ama nimeti yiyecek olan siz olmayacaksınız. Diyoruz. Bunun arkasında bir büyük Ermenistan hayali olabilir diyoruz ama Ermenilere de bu kadar büyük menfaatleri efendim vermezler. Çok büyük bir menfaat var ortada. Çok büyük menfaatler var. Tabi İsrail'in de bana vaat edilmiş topraklar diye böyle bir şeyle buraya göz gittiğinde düşünmüyorum ben. Onun da tahlili yapıldığı zaman işin içimde daha büyük meseleler olduğunu düşünüyorum. Kardeşlerimiz ifade ettiler dünkü konuşmalarında. Bizim için sadece klasik olarak kitaplarda, gazetelerde yazılan petrol çok önemli bir madde olarak zikrediliyor. Önemli görülüyor ama çok makul izahlar yaptılar kardeşlerimiz. Yani petrol Amerika'da 5-6 sene sonra bitecek gibi görülüyor. Rezervlerden. <gülüyor> Kafkasların rezervleri hakkında da çeşitli tarihler almıştım ben. Çok yetkili bakanlık yapmış bazı dostlardan. Orta Doğu rezervleri daha zengin ama dünyanın tarihine göre kısa zamanda onlar da bitecek. Ama bitmeyecek olan bir ihtiyaç su. Yani hayati önemi hariz olan bir şey ve suyun büyük bir kavga mevzu olduğu muhakkak İsrail eğer Fırat'ın yanına kadar ulaşmak istiyorsa herhalde bu biraz da su içmek istemesindendir ve suyu kullanmak istemesindendir. Ayrıca bizim bugünlerde derivasyon künellerini yaparak Haran Ovası'nı da açmamız çok mühim bir olaydır. Ee, insanoğlu tabii yaşadığı müddetçe hem su içecek hem yemek yiyecek e, gıdaya ihtiyacı var. Buğdayın da efendim, gıda maddelerinin de çok büyük önemi olduğunu biliyoruz. Efendim, onlar da bizim bu bölgeleri elimizden koparmak isteyenlerin iştahını kabartan sebepler diye düşünüyorum. Onun için e, sadece Yunanistan'ın büyük ideali Efendim, sadece Ermenistan'ın bizim topraklarımızdan bazı yerler kapmak istemesi değil. Çok büyük e, paralar, çok büyük menfaatler bahis konusu olduğu için paranın peşinde koşan çok büyük kurtların, çok büyük canavarların da buralarda efendim, gözleri olduğu muhakkak. Tabi bunları konuşmacılar söylediler de ben de kendi dinleyici üslubumla size tekrar belki özetlemiş gibi oluyorum. Belki bir iki şeyde araya ben katmış oluyorum. E, bütün bunlar topun ağzında olduğumuzu gösteriyor. Yani Müslümanlar topun ağzında çünkü çok kıymetli kaynakların sahipleri. Bu 40-50 yıldan beri bildiğimiz bir husustur. Almanya'da bu konuda toplantılar yapıldığını görüyoruz. E, medeniyet için gerekli ham kaynaklarının Müslüman ülkelerin elinde olması dolayısıyla ne yaparız da ileride müşkül duruma düşmeyiz diye Avrupalıların o zamanlardan kara kara düşündüklerini ben biliyorum. Yaptıkları toplantılara katılmış efendim ihvanımızın bize ifadelerinden nakillerinden biliyorum. Ham meselesi medeniyet için gerekli ana maddelerin temini meselesi büyük devletleri bir takım hesaplar yapmaya sevk ediyor ve bu Allah'ın bürünsü eseri kıymetli malzemelerin hepsi de büyük ölçüde İslam ülkelerinde olduğu için şimdi menfaat ortaklıkları yapmaya çok aşina olan, çok alışkın olan ülkeler hani kavga ederken de müttefik Efendim kavga etmezken de müttefik Amerika ile Rusya, azarlık ediyor. Şurası senin olsun, burası benim olsun, menfaatlerimizi yürütelim diyebiliyorlar. Bu sebeple İslam ülkeleri düşman olarak gösteriliyor. Bu onların halkları kışkırtmak için e, sebepleri, onların e, asıl iştahısını kapatan sebepler başka ama halka bunu anlatış şekilleri başka. Ben hatırlıyorum birkaç sene önce efendim, İsa yere indi filan diye Amerika'da kocaman böyle birer karış harflerle İsa geldi diye e, gazeteler efendim e, manşetler atmışlardı. Hazreti İsa geliyor geldi filan diye. Ondan sonra işte biz Hazreti İsa ile kafirleri üzerine saldıracağız ve onlarla büyük savaşlar yapıp onları yeneceğiz diye mutasip Hristiyanları, kışkırtmaları dergilerimizde biz birkaç sene önceden yazdık, halkımıza duyurduk. Bunlar halkları psikolojikman yapacakları hareketlere alıştırma çalışmalardır. Hz. İsa geldi dediler ve bizim ülkemizde de bazı kardeşlerimiz bundan etkilendi. Vay Amerika'ya Hz. İsa gelmiş filan diye bayağı e, yürekleri kütüt atmaya başladı. Efendim halbuki işin iç yüzü başka. Yani meseleleri böylece bilmemizde ben böyle görüyorum ve böyle bilinmesinde fayda var diye düşünüyorum şimdi bizim ülkelerimizin bizim sahip olduğumuz zenginliklerin paylaşılması için bizim yok edilmemiz lazım diye diyor. İslam ülkeleri içinde de el ele avuca yani 40 defa kılıç darbesi vurdukları halde efendim hala yine ayakta duran bir ülke var o da Türkiye elhamdülillah allah Teala Hazretleri'nin lütfuyla, keremiyle iman kuvvetiyle güzel en iyi durumda İslam ülkeleri içinde. Bunu da efendim ifade ettiler. Allah'ın senalar olsun. Yani Allah'ın büyük bir lütfudur. Tabi büyük bir devlet olmamızın sonucudur. Ejadımızın temizliğinin manevi sonucudur. Onun için yani Dünyanın en kuvvetli devleti Biziz çünkü hem dışarıdan bütün düşmanlar çarpışıyor hem de içeriden bir sürü münafık efendim ajan aleyhimize çalışıyor. Yine de böyle ayakta durabiliyoruz. Yine de sağa sola böyle efendim e, harekatlar yapabiliyoruz. Kıbrıs'a şey yapabiliyoruz. Efendim asker çıkartabiliyoruz. Kıbrıs'ı verin diyen Batılılara direnebiliyoruz filan. Şimdi tabii büyük bir hedef teşkil ediyoruz. Bunlar olacak. Bunlardan korkmuyoruz. Çünkü hayat bir imtihandır. Zaten dümdüz huzurlu bir hayat bahis konusu değildir. Mücadele olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da mücadele olmuştur. Karşıda kutuplar vardı. Osmanlı zamanında da olmuştur. Selçipiler zamanında da olmuştur. Her devirde olacak. Bu bir imtihan gereği olarak görünüyor. Tabi biz de çeşitli şekillerde imtihan oluyoruz. Asker olan da şehit oluyor. da memuru olan da şehit oluyor zamanı geldiği zaman efendim gidiyor ve e, İran'daki karışıklıklardan canını kurtarmak için gelen İranlı bir şahıs Antalya'da bu olabiliyor veya efendim İstanbul'da eli kolu bağlanmış öyle olarak bulunabiliyor yani ecel geldiği zaman ondan kaçınmayacağı ortada ben rahmetli Necip Fazıl'ın sözünü e, söylüyorum her zaman öyle düşünüyorum ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın diyor. Yani düşmanımızın büyük olması bizim için bir şereftir. Biz düşmanlarımızı salıveririz. Tekrar hazırlansın, orta toplasın karşımıza gelsin. Bir daha yenelim de biz daha kazanalım diye kazanalım diye düşünmüştür bizim ecdadımız. Düşmanımızın büyüklüğü bizim bizim şerefimizdir ve bize bir hızdır. İnanelik tehlikenin büyüklüğü de bize bir hız kazandıracağı için bu bir çeşit nimettir. Bizi gafletten uyandıracağı için Allah'ın bir ikazıdır. Allah'ın dinine, hizmete sevk edeceği için Allah'ın bir lütfudur. Eğer çarpışırsak şehit olacağımız için çok büyük ikramdır. Eğer galip gelip de gazi olacaksak efendim, çok büyük bir başarıdır. Yani bir Müslümanı böyle bu zamanlık kafirciklerin, süperciklerin alt etmesi mümkün değildir. Müslümanı kimse alt edemez. Çünkü mü'mindir. Efendim, allah Teala Hazretlerinin aziz kıldığını kimse zelil edemez. Onun için bu hususta kalbinizin çok sağlam olmasını, çelik gibi olmasını biliyorum. Bu bir. Ama dünya bir imtihan olduğundan ve insanın da ne zaman öleceği bilinmediğinden, her an her şey olabileceğinden bir bitmeyecek zelif verirken beste bir tel kopar, ahengebediyen kesilir diye böyle tel birden kopup da ahengin kesilebileceği gibi söylüyor Yahya Kemal'de ölümü öyle bir tel kopması olabileceğinden daima Allah'ın istediği hal üzere olmak da bizim vazifemizdir. Ve her çeşit tehlikeye karşı ilk tedbirimizdir. İlk tedbirimiz, ön tedbirimiz, manevi tedbirimizdir. Mânen hazırlanmadır. Hepimizin manen hazır olmamız lazım. Yarın savaşa pekala. Euzubillahimineşşeytanemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kusur adresimizi alırız, savaşa gideriz. Ee, biraz sonra ölüm var. Eh, eşhedü enna ilahe illallah, eşhedü enna Muhammeden, abdu ve resulü deriz. Bir gül bahçesine, girercesine, efendim, öbür aleme geçeriz. Çünkü öbür alem cennet olduktan sonra bu dünyanın yüzüne kimse bakmaz. Bizim için e, ölüme hazırlıklı olmak esastır. Allah'ın rızası üzere olmak esastır. Onun için iyi bir mutasavvuf olmak gerekir. E, dili zikirli, kalbi iflaslı, efendim niyeti halis, işi altın gibi, efendim safi, son, iyi bir müslüman olmak zorundayız. Tevbemizi hemen yapıp tevbe üzere olup Allah'ın yolu üzere çalışmamız lazımdır. Efendim bu ilk manevi tedbirimizdir. Sonra düşmanımız çok güçlü düşman olduğu için ve cümle cihan halkından şöyle baktığımız zaman doğru düzgün gün bir dost gözümüze görünmediğinden bizim de cümle cihan halkıyla yedi düvel yerlerde eskiden dedelerimiz yedi düvelle çarpışmışlar. Bizim düvellerin sayısı daha da artmıştır. Onun için bizim çok iyi organize olmamız lazım. Bizim sizleri böyle güzel yerlerde toplama sebeplerimizden bir tanesi budur. Organize olmamız gerekmektedir. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyoruz. Toplu to beraber efendim muhabbetli ve organize disiplinli bir topluluk olmamız gerektiğine inanıyorum. Derbe derliğin efendim olmaması gerektiğine inanıyorum. İslam'ın disiplin olduğuna inanıyorum. Onun için İmamla bile yaparken dönüyoruz arkamıza. Ayetlerimizin ucuna bakın. Sağda, soldan efendim hizayı alın. Efendim montazam saf tutun diyoruz. Yani safın imtizamı dahi İslam'da bir şeydir tabii. Bir işarettir, e, disipline işarettir. Günde 5 vakit namazın saniyesiyle dakikası Namaz vakitlerinin bizde bir e, zamana hürmeti meydana getirmesi lazımdır. Zamanın kıymetini bilme şuuru Bizde en yüksek dereceli olmalıdır. Hasılı çok disiplinli olmak zorundayız. Biz bu disiplinli olmayı sadece beyler olarak da, disiplinli olarak güzel sonuçlar alınamayacağını bildiğimiz için hanımlar için de düşünüyoruz. Onun için toplantılarımıza daima hanımlara ait bir program ekliyoruz. Hanımlar için de efendim bir pay ayırıyoruz. Onların da çok iyi yetişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onların da İslam'a çok güzel hizmetler verebileceğine kaniyiz ve verdiklerini görmekteyiz. Türkiye üzerinde kurduğumuz yüzlerce kadın dernekleriyle onların yaptıkları güzel faaliyetlerle Allah'a hamd ediyoruz. Müftehiriz. Kendilerine dualar ediyoruz. Allah razı olsun. Bu da efendim bir başarını için en önemli şarttır. Ee, söz dinleyeceğiz, muntazam olacağız, efendim, disiplinli çalışacağız ve birbirimizle ilginiz, irtibatımız olacak. Planlı bir hizmet yönetimi içinde el ele omuz omuza efendim, günlerimizi verimli bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Tabii çok büyük, önemli müesseseler kurmamız gerektiği de ortadadır. Bir büyük işin halledilmesi için ilk atılacak adım o işin en kolay en kestirme nasıl yapacağını yapılacağını düşünmektir. İlk iş olur. Yani bir işi başaracaksınız, büyük bir iş ilk önce metodu düşünmek esastır. Onun için ben de diyorum ki zaten bu konuşmacılar da ifade ettiler akşam Allah razı olsun hislerimize tercüman oldular bir araştırma enstitüsü kurmamız lazım camia olarak şu camiamızın efendim bir araştırma enstitüsü kurması lazım dünya üzerinde her şeyin bir sahibi var da güzel dinimizin, İslam'ın sahibi yok yani sahipsizlik içindedir İslam gemisinin efendim kaptanı yoktur. Dümeni e, dümen e, dümencisizdir. Efendim. Herkes günlük faaliyet çalışmalarla İslam'a bir şeyler yapmak istiyor, faydalı olmaya çalışıyor. Böyle e, çalışmalarla da e, bu disiplini, düzenli efendim azgın düşmanları yenmek mümkün değildir. Yani onları yenmek için Fatih Sultan Mehmed Han'ın hazırlandığı gibi hazırlanmamız lazım. Yani Fatih Sultan Mehmed Han cennet mekan İstanbul'u alırken bize tarihte başarının çok güzel bir örneğini vermiştir. Asrın ve ilmin ve fennin gerektirdiği her türlü hazırlığı yapmıştır. Boğaz'a üç ay içinde hisar dikmiştir. Boğaz'ın yolunu kesmiştir. Çanakkale Boğazı'nda da bizim, belki herkes Çanakkale'de olmadığı için, oraya gitmediği için bilmez. İstanbul'daki Anadolu Rumeli hisarı gibi, Fatih Sultan Mehmed'in Çanakkale'de de bir hisar vardır. İşte orayı, orayı da kesmek gerektiğini bilmiştir yani. Düşünmüştür, tedbirini almıştır. Ve söz dinlemeyen gemileri de, dur diye işaret edildiği halde durmayan gemilerde de batırılmıştır. Batırılacak tedbir alınmıştır. Yani kesilmiştir boğazlar, kesilmiştir boğaz kesen hisarlarıyla. Sonra çok büyük toplar dökülmüştür. Sonra Fatih Sultan Mehmet kendisi havan topunu icat etmiştir. Yani bu surların üzerinden bu topları öbür tarafa da aşırmak lazım diye havan topunu da icat etmiştir. Ben onun için bütün kardeşlerimize latife değil ciddi olarak söylüyorum. Biraz icatlar yapın yani diyorum oturun bana icat yapmak da zor gelmiyor yani kendim de otursam birkaç yani bir şey yapacağım diye düşünüyorum ee, bazı fikirlerimi de arkadaşlara söylüyorum kapı şöyle olmalı pencere böyle olmalı şöyle şu yeniliği yapmalı falan diye yani e, üretici olmadığımız zaman bilgide kendimiz e, zihnimizi çalıştırarak yeni bir şeyler bulacak bir yapıya sahip olmadığımız zaman Taşıma suyla değirmen dönmez. Kazafi biliyorsunuz şu paralelden daha aşağı geçen uçağa vururum demişti. Büyük bir tehditle çünkü elindeki Rus silahlarına güveniyordu. Bayağı silahla, iyi silahlandığı kanaatindeydi. Ama Amerikalılar bir şeyi daha öğrenmişlerdi. Onun silahının menzili şudur. Efendim, silah kullanırsa bile ancak şuraya kadar şey yapabilir. Ben ondan daha uzun menzilli bir silaha sahip olursam onun ulaşabildiği yükseklikten daha yüksekte uçarsan bana zarar veremez demiştir. Hakikaten onun söylediği hududu geçmiştir. Ve onun sarayını bombalayarak çocuğunu şehit etmiştir. Şeyle, atışıyla. Bu bir şeydir. işte teknolojik mücadelede durum böyle. Onun için mutlaka tabi bilimsel araştırmalar çok pahalı araştırmalardır. Fabrika Efendim, kazancının %70'ini, %80'ini icabında araştırmaya harcıyor ama e, ilim adamlarının söylediklerine göre en karlı yatırım da ilme yapılan yatırımdır. Yani o kadar parayı harcıyorsunuz ama ondan dolayı da en büyük kazancı kazanıyorsunuz. E, ve sonunda yine siz kârlı çıkıyorsunuz. O halde biz karınca kararınca efendim e, gerek e, teknik konularda e, gerek sosyal ve kültürel konularda mutlaka araştırmalar yapmalıyız. Bir ayrım da beni rahatsız ediyor. Efendim, e, Herkes sadece aleti teknik alet sanıyor. Yani cihaz sanıyor, silah sanıyor. Efendim tabancı, top, tüfek veya efendim işte elektronik alet böyle düğmeleri, şeyleri çevrildiği zaman bir takım şaşırtıcı sonuçlar alınan şey sanıyor. E, bu kısır bir görüştür. Efendim e, çalışmalarının sahası sadece teknoloji değildir. Sadece o çeşit aletler değildir. Sosyal alanda da bunun uygulaması vardır. E, sosyal aletler de vardır. Bir milleti yıkmak için bir orduyu efendim mağlup etmek için sadece silah kullanılmaz. Psikolojik silahlar da vardır. Efendim daha başka efendim e, tarafları da vardır için o bakımdan ilmin her çeşitini İslam çok muhterem saymıştır biz de tabi Müslüman olduğumuz için aynı kanaati size ifade etmek istiyoruz yani mühendis olursa insan kıymetlidir de sosyolog olursa kıymetsizdir veya iktisatçı olunca şöyledir veya falanca olunca böyledir diye bir ayırım Efendim, yanlıştır ben onun için bana gelip de lütfen Allah razı olsun çok memnun oluyorum hocam hangi sahayı seçeyim Hocam üniversite bitiyor, mezun olunca ne yapayım diyen bütün arkadaşlara ilim yolunu gösteriyorum. Önce master yapın, sonra doktora yapın, mümkünse üniversitede kalın çünkü ilmi kariyer, ilmi meslek insanın iyi yetişmesine sebep oluyor diyorum. O bakımdan hepinizden her sahada, yani kültürel sahada, mesela ben kendimden bir misali size izin verirseniz, hoş görürseniz, nasıl edeyim? Doktora çalışmaların sırasında 15. yüzyılda yaşamış bir şahsın hayatı üzerinde incelemeler yaparken Hacı Bektaş Veli'nin bir eserini bulmuştum. Hacı Bektaş Veli'nin bu eserini mecburen okuduğum için çünkü sevmiyordum. Yani ne Bektaşiliği seviyorum ne de efendim böyle e kafi, dini olmayan bir yolu seviyordum. Hatta edebiyatı romanı bile sevmiyordum. Yani ben şahsen vakit olur diye. İnsan eğer şeyi varsa, imkanı varsa ayet okusun, hadis okusun diye düşünüyordum. Biraz katıydı yani şeyim, kanaatlerim. Okumazdım yani Hacı Bektaşıveri'nin bir eseri. Belki oku okumazdım ama doktor tezim dolayısıyla okuyunca gördüm ki Hacı Bektaşıveri işkinin müthiş alehinde. O çok önemli bir şey. İşkinin çok alehinde. Yani bir damlası bir yere damlasa, orada ot bitse, o otu bir koyun yese, o koyunun etini yemem gibi ifade eden çok bilim. Tabii bu bir bilimsel bulgudur. İşte netice itibariyle insan hani toprağı kazarken, kazarken arkeolojik bir parça buluyor, çok kıymetli olabiliyor. Ve ben bu, bunun üzerine doçentlik gezimi Hacı Bektaşi Veli'nin eserleri üzerine aldım. O konuda çalıştım. Şimdi ne zaman Hacı Bektaşi Veli'yi anma toplantısı olsa, ...televizyonda bir konuşma olsa... ...diğerde bir, bir festival olsa... ...bizim eser koltuk altında... Efendim, ...açılıyor seyfaları... ...Hacı Bektaş şöyle dedi, böyle dedi... ...deniliyor... ...elhamdülillah... ...yani günümüzde bir yaraya merhem oluyor... ...yani bir yanlışlığın... Efendim, ...düzeltilmesine vesile oluyor... ...o halde demek ki... ...bilimsel araştırmanın faydası... ...sadece teknik bir takım aletler bulmakta değildir... Başka sahalarda da, edebiyat sahasında bile, ki hani edebiyatı çoğumuz e, lüzumsuz bilim de göre, görebiliyoruz. Beni arkadaşlarım, Yükseliş Mimarlık Mühendislik Okulu'nda Türkçe ve Elemental Bilgiler Dersi diye bir ders koymuşlar. Oraya hoca olarak tayin etmek istediler. Bir mühendis, elektrik ve elektronik mühendisi bir tanesindeydi ki, Vallahi kardeşim Esat'cığım dedi bana bizim mahalleden çok namazı beraber kıldığımız, sevdiğimiz, ihvanımız bir tane. Ben sana dedi dobra dobra söyleyeyim dedi. Mühendisler dedi edebiyata önem vermezler dedi. E, Fasarya ve Palavra olarak gördüler dedi. Kusuruma bakmayın kelimeleri aynen böyle kullandı. Onun için sen dedi oraya gitme mühendisler seninle alay ederler dedi. Ben çıkacağım mühendislere Türkçe dersi anlatacağım mühendis olacak kimselere. Seni ciddiye anlarlar rezil olursun dedi. Ben senin üzülmeni istemiyorum. Sen o dersi kabul etme dedi. Fakat ben düşündüm şimdi yani mühendise edebiyat gerektiğini değil mi diye o sorunun cevabını buldum ve ikna edici doküman hazırladım. Derslere öyle başladım. Bizim derslerimiz hazırdı. Elhamdülillah Allah'ın mutluyla faydalı oldu. Şeylere halen burada aranızda Oralarda okuttum talebeler vardır Mühendis olmuşlardır Kıymetli hizmetler görmektedirler Faydalı oldu Şimdi yani ilmin herhangi bir dalı Herhangi bir dalı Dahi önemlidir Önemsiz bilgi yoktur Yeterli gerçekten Ciddi bir ilmi çalışma olsun Sizi böyle çalışmalara teşvik ediyorum Tabii bu yetmez Çünkü Zamanı belli olmayan Geniş bir şeydir bu uzun bir çalışmadır, ömür boyu sürer asırlarca sürer ilmi çalışmalar ama bizim de sizlerin yardımıyla bir ilmi araştırmalar merkezi kurmanız lazımdır. İşte burada bir aciliyet vardır. İlmi çalışmalar, araştırmalar pahalı olduğu için yani herkes cami yapmaya para veriyor da Kur'an kursu yapmaya cami yapmaya para veriyor da ilmi araştırmalar merkezi kuracağız dediğiniz zaman bu neymiş diyebiliyor yani onun için size her çalışmanın ne kadar önemli olduğunu misalle anlatmak istedim. Biz ilmi araştırmalar merkezi kurmak zorundayız. Niçin? İslam için. Çünkü İslam sahipsiz kalmıştır dümen, dümencisiz kalmıştır. Neyin nasıl yapılması gerektiği efendim, bir culcuna kavuz kargaşa içinde her kafadan bir ses çıkar durumda, bir ortamda iyi tespit edilememektedir ilmi çalışmalarına çok şiddetli ihtiyaç olduğu kanaatim deyin. Onun için bu meselelerde full time çalışacak elemanları besleyecek mali kaynağa ihtiyaç vardır. Bu efendim Kocetepe gibi bir cami yapmaktan daha önemlidir. Çünkü dün bir arkadaşımız hatıralarını anlattı burada. Üsküp'te 3 tane selafin cami gördüm ama içimde namaz kılacak insan yok diyor. Cami cemaati yapar ama cemaat cami yapar ama Caminin mevcut olması cemaati meydana getirmiyor. Bu halde yani e, camiden önemlidir insan ve iyi yetişmiş eleman Müslümanlığa, İslam'a taş toprak yenenler daha faydalıdır. Onun için Hacı Bayramu Veli derler ki yazıcı oldu kendisine yazmış olduğu eseri getirince Demiş ki böyle boş şeylerle şiir, resale, ve lauraçkana. Bir insan üzerine eğilip de onu kamil bir insan olarak yetiştirse in ya demiş. Yani eskiler kamil insan yetiştirmeye tam eleman yetiştirmeye büyük önem vermişlerdir. Ben çok iddialı olarak söyleyebilirim Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Mevlana Celaleti'nin Rumi'dir. Ama sahip öyle yazmıyor. Çünkü Osmanlı'nın bütün fertleri Mevlana'dan teyze almışlardır. Mesnevi onların şeyi olmuş, Ahlak kitabı olmuş. Osmanlı olup da, eli kalem tutup da, ister kadı olsun, ister asker olsun, ister şair olsun, ister esnaf olsun Mevlana'yı bilmeyen yoktur. Mevlana'dan feyze almayan yoktur. Onun gibi tabi daha başka Meşayih-i İzam Evliya Allah-u Kiram Erdesallahu muhakkak her birisi hizmetler yapmışlardır. Onun için müessiseler kurmak gerektiğini size acil bir ihtiyaç olarak sunmak istiyorum. Yani böyle bir yerde bir arkadaşımız dedi ki dün akşam gönderdiği kağıtla, en son kağıtla söyledi. Yani biraz sıkışık oldu dedi. Dört gün yetmiyor dedi. Bunun biraz daha geniş olması lazım dedi. Ne kadar geniş olsa yetmez. ayda yetmez, bir sene diyebiliriz. Bu iş böyle toplulukların işi değildir. Müesseselerin işidir. Müesseselerdeki yetişmiş elemanların işidir. Onun için Yetişmiş elemanları destekleyin. Bir gazinin geride kalan ailesine bakmak da sevabı kazandırır. Mesela. Onları destekleyin. Onlar bu meseleleri bulurlar. Size ne yapmanız gerektiğini söylerler. Ve çareyi de ortaya koyarlar. Hastalığı da tedavi etmek mümkün olur. Allah'ın izniyle. Onun için müesseseler kurmamız gerekmektedir. Tabi bakıyorum <gülüyor> ümmiyetle arkadaşlarımız genç arkadaşlar. Yani millet olarak genç bir milletiz. yaşlı Yaş ortalaması şey. Genç arkadaşlar. Mali imkanları mahdut arkadaşlar ama bir hakikati daha ortaya koymak istiyorum. Paranın çok mağazam bir gücü vardır. kör olasıcı paranın. Çok büyük gücü vardır. Ve bu güç Peygamber Efendimiz'in zamanında da öyleydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ebubekir Sıddık Hz. Efendimiz'in muazzam servetini İslam'a tahsis etmesiyle çok büyük hizmetler ortaya konulduğunu ifade etmiştir hadis-i şerifleriyle. Sıddık Efendimiz'e dua etmiştir. Osmanlı Zinnureyn Hazretlerinin muazzam servetlerini orduların teçhizine vermesiyle Osmanlı Zinnureyn Hazretlerine Hz. Efendimiz'e çok dualar etmiştir. Yani Peygamber Efendimiz'in zamanında da mali meseleler efendim mali kaynak ünlü bir mesele olmuştur. Müminler çok büyük fedakarlıklarla efendim ellerinden gelen şeyle genişlikte mali destekler vererek mücahitlerin teçhizatına ve İslam'ın gelişmesine yardımcı olmuşlardır. Bugün devletlerin güçleri işte rakamlarla konuşmacılardan dinlediniz. Efendim mali durumlarıyla ölçülüyor. Efendim milli gelirleriyle ölçülüyor. Hem ithalat ihracatlarıyla ölçülüyor. Efendim. Netice itibariyle parası çok olan, paranın gücüyle çok büyük atılımlar da yapabiliyor, daha büyük adımlarla ileriye gidiyor. O bakımdan biz bizim vakıflarımızın koordinasyon kurulu olarak yani ne yaparız da mali meseleleri aşabiliriz diye çok düşünmüşüzdür. Müesseseler kuruyoruz ama hep genç arkadaşlarımız olduğu için sıfır sermayeli bir büyük şirket kuruyoruz. Sermaye sıfır sıfır sıfır sıfır sıfır Sermaye yok. Ondan sonra Allah'a çok şükür, efendim, Allah yardım ediyor. Şöyle şöyle bir noktaya geliyoruz ama bir cihaz alacağız hadi leasing yoluyla halancı yerden şüphelara cihazı alıyoruz. 3-5 sene, sene onun ödemesi devam ediyor. Halbuki doğrudan doğruya kardeşlerimiz mavi destekle onu şey yapsalar, bize vermiş olsalardı da bir şey yapmayacaktık. Efendim, leasingten zaman kaybetmeyecektik. Yani hizmetin efendim, ortaya konmasında zaman kaybetmeyecektik. Mali meselelerden dolayı Efendim ayağımızı yorgunluğu göre uzatmak zorunda kalmayacaktık. Onun için e, bir e, mali potansiyel meydana getirme, bir e, bütçe meydana getirme, bir yatırım e, birikimi meydana getirmek gerekiyor. Çok e, faydalı ve önemli yatırımları görüyoruz. Bunlara ilerlememiz gerektiğini düşünüyoruz. İlerlediğimiz zaman karşımıza aşılmaz dağlar çıkıyor. Bu aşılmaz dağlar mali meseleler. O kadar büyük rakamlar çıkıyor ki bakıyoruz. Biz burada tırmanın öbür tarafa gidemeyiz diyoruz. Geri çekiliyoruz. Eğer mali imkanımız olsa onları aşacağız. Ve o hizmet ortaya konulacak. Güzel çalışmalar yapılacak. O bakımdan şöyle bir şey düşündük. Yani Kardeşlerimizin tasarruflarını toplayabileceğimiz ve düşündüğümüz atılımlarda kullanabileceğimiz müesseseler yapabilir miyiz diye düşündük. Bunun çözümünü bulduk. Onun için şeylerin atıl sermayelerin boşa bağlanmış paraların hem hareketli hale gelmesini ve aynı zamanda paranın sahibine de dönük bir rent kar getirmesini de düşünüyoruz. Burada onların izahını kardeşlerimiz sizlere yapacaklar. Yani e, mevcut tasarrufların e, bir yere toplanılmasını ve hizmetlerin bir taraftan bu paralarla yapılmasını, bir taraftan da bu e, para sahiplerinin oradan kazanç sağlamasını düşünüyoruz. Yani hem paranın sahibi karesin hem de efendim faaliyetler hizmetler yürüsün diye düşünüyoruz. Şimdi. Ee, onun için e, bunlarla ilgili açıklamaları yapacak e, konuşmalar da olacak bundan sonra. Gün bana bir kağıt verilmişti. Ee, arkadaşlarımızdan birisi yani konuşmacıların hepsi Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği'ne üye olmak meseleleri bahis konusu olduğun zaman efendim, bu birliği gerekli gibi gösterdiler. Aşağı yukarı konuşmacılar efendim, lehinde gibi göründüler. Bunun dinen cevazı var mıdır diye sordu. E, Konuşmacı da bu benim sağım değildir diye e, bana havale eyledi e, bu soruyu. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim La yettefizil mü'minunel kafirine evliyae min dunil mü'minin Mü'minler mü'min kardeşlerini bırakıp da kafirleri kendilerine dost müttefik İhtihaz etmesinler. La yettefizil mü'mine kafirine evliyâe min dunil Mü'min, mü'minle dost olur, müttefik olur. Kafirle dost, müttefik olmaz. Kafiri, Müslümanları bırakıp da kendilerine müttefik ve dost edinmesinler. Ve men yef'al zâlike feleyse minallâhi fî şey. Kim böyle yaparsa Allah'tan bir yardım, bir hayır olmaz. Öyle şey. Allah'ın hoşuna gitmediği için Allah onlara yardımcı olmaz buyuruyor. Tabi ana, ana mesele ana e, hareket tarzı müminin müminle ittifak etmesidir. Müminle dost olmasıdır. Bu manadan bakıldığı zaman e, gümrük birliğine girmek ve Avrupa Birliği'ne üye olmak faydaları var deniliyor bilim adamları müteahatsızlar. Mahzurları da olabilir deniliyor. Ben bir cümle daha ekleyeyim. Alternatifleri de vardır muhafı. Yani faydası vardır, mahzuru vardır. Alternatifi de vardır. Bizim mümin olarak vazifeniz alternatifi geliştirmektir. Yani biz Allah şahit olsun ki gümrük birliğine asla razı değiliz. Avrupa Birliği'ne asla razı değiliz. Hristiyanlarla ittifaka asla razı değiliz. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> İzzet ve veli ve itibar, kıymet ve değer Allah'ındır. Resulullah'ındır ve müminlerindir. Ama bunu münafıklar anlamazlar. görülüyor. İzzet sahibi olması lazım Müslümanlar. Bana bir kardeşim gelip soruyor. Diyor ki hocam elimde iki imkan var. Yedek subay olarak da askerlik yapabilirim. Er olarak da yapabilirim. Yedek subay olarak askerlik yaparsam şu kadar ay er olarak yaparsam şu kadar daha kısa. Ben diyorum ki yedek subay olarak askerlik yap. için Mümin'e izzet yakışır. Aziz olmak yakışır mümine. Onun için biz birisinin kuyruğunda olamayız. Birisi bizim arkamızdan eteğimizi tutsun, efendim, e, arkamızdan gelsin. Ama biz birisinin arkasına giremeyiz. Ve onlardan da bize hayırlı ve İslam'a faydalı bir fikir çıkmayacağı hareketlerinden bellidir. Yani arifte tarif gerekmez ama tariflik bir durum yok. Burada müşahhas olaylar var. Adamların bize bakışları ve bizimle muamelatı ortada yani bütün muamelat düşmanca biz hala efendim bağırı yanık bir aşık gibi yani sevilmeyen bir aşık gibi boyuna yalvarıyoruz aman ne olur etme elimi ya istemiyorum seni ya, etme elimi bilmem ne ya istemiyorum tekme tokat böyle trajik bir takım filmler vardır efendim o yalvarır öteki ağlar belikisi istemez iter takar kapıyı yüzüne kapatır ne diyorsun lan? Eğer işte tabii orada 400 milyonluk bir pazar oluşuyor, çok büyük bir ekonomik güç gelişiyor. Eğer binlerle biz onun dışında onun dışında kaldığımız zaman şöyle oluruz, böyle oluruz. Hiçbir şey olmaz. Yani bunun hiç hiçbir şey olmayacağımızı araştırma enstitümüz inşallah size bir kitap halinde bunu da ispat edecektir. Yani ben tabii meslemin dışında kimse çünkü. Konuşmacılar çok müettef kardeşlerimizdi. Kendi sahasının dışında konuşmuyor ama ben de burada biraz e, hislerimle konuşuyorum belki. Fakat mutlaka bunun alternatifi vardır ve biz o alternatifi bulmak zorundayız. Efendim ne yapayım faiz yemeden olmuyor bu faiz bir düzenle. Faiz yemeyeceksin faize alternatif geliştiriyorsun. Yani sen haramlar, haramlar senin yolunda yasaklardır. ...girilmemesi gereken yerlerdir, uçurumlardır. Uçuruma düşmeden arabanı götüreceksin, orada direksiyonu küreceksin. İlla buradan gideceğin dersen uçuruma yuvarlanırsın. Allah'ın sevmediği bir olduktan sonra da Allah'ın rızası için dünyaya gelmiş bir insan neye sahip olsa fihmeti yoktur. Onun için biz küçük bir cami olarak, evet yönetimimiz efendim şikayetler vardır gümrük birliğine girişte menfaatlerimiz de kullanmamıştır ben daha ağır kelimeler de söyleyebilirim efendim, yöneticilerin arasında hainler vardır memleketimizin kötülüğünü isteyenler vardır gazetelerden bunları şey yapıyoruz bazı şeyler söylenemiyor ama meclise girmiş hainler vardır dedik biz yazdık sonra ön bir kısmına efendim zaten takibata da uğradı hainler vardır yani içten bizi parçalamak isteyen insanlar vardır Onları üstlüklerinden tanıyabilirsiniz. Ağızlarında sözleri eveleyip gevelemesinden tanıyabilirsiniz. Bizim isteğimize rağmen bazı şeyler oluyor. Çünkü Türkiye'de yani gerçek bir demokrasi yok. Gerçek bir demokrasi uzun zamandır olmamış. Demokrasi, e, Cumhuriyet demokrasi var. Demirgin zamandan beri olmamış. Bir zaman e, diktat ile yönetilmiş. Bir zaman tek parti ile yönetilmiş. Bir zaman efendim çok farklı bir devreye girilmiş, ihtilalle kapatılmış vesaire filan. Yani hala halkın kahver ekseriyetinin efendim arzusu bir tarafa bir takım insanların halka rağmen halka karşı karanları vardır. Bu bir acı gerçektir Onun için çok haklı olarak yüzde 5 milyar sonsuz defa Efendim tasdik ederek katılırım Aynen katılıyorum bir kere yönetimin değişmesi lazım ki Türkiye'de işlerin düzelmesi için aklı başında dürüst namuslu Efendim bilgili insanların gelmesi lazım hiçbir şeyden anlamayan bir insan imzaın doğru atmasını bilmeyen Hatta okuma yazması olmayan insan bakan olmamalıdır olmuştur bize ziyaret etmiştir kendisini okula yazma bilmeyen bir bakan ziyaret etmiş bir kardeşinizim ben biliyorum. E, çünkü o zamanlar bizim şeyle ilgili bir problemimiz vardı İmam Hatip okullarında çocukların başörtüsüyle ilgili. O münasebetle gitmiş görmüştük. Türkiye'de çok büyük gariplikler vardır. efendim. Tabi bunlar da bunlar da yine çözülmesi gereken problemlerdir. Biz bu memlekette kendimizi sürüntü olarak görmüyoruz. Biz bu memleketin şehit torunları olarak sahipleriyiz sahipleri olduğumuz için de kendi mülkümüzün islahı bizim için önemlidir. Ben bir yerde efendim Kuzey Irak'tan gelmiş bir kardeşimizle konuşuyordum. İşte salih kullar olmamızı böyle e, konuşuyorduk. Hocam dedi, salih kul olmak yani insanın iyi kul olması. Bu güzel. Tabi insanın iyi olması gayet güzel bir şey. Ama biz salihten öteye nuslih kullarız. Yani başkasını da islah eden kullarız. Bizim bir de o tarafımız olması lazım. Yani bizim sadece salih kul olmamız kafi değildir. Dervişiz, güzel ahlaklıyız, tatlı dilliyiz, güleş yüzlüyüz, efendim, ağzından lokmasına al ses çıkartmaz, efendim, tahammülü vesaire. Bu sulh, salih, güzel ahlak tamam. Ama biz sadece salih değiliz. Müslih kullarız çünkü bir ülkenin müminleri salih olursa yetmez. Müslih olmadıkça Allah o beldeyi kurtarmaz. Müslih olması lazım yani ıslah edici olması lazım. Onun için bizim görevimiz sadece salih olmak değildir. Aynı zamanda ıslah etmektir. Onların ıslahın çarelerini arayıp bulmaktır. Her türlü tedbiri ortaya koymaktır. Türkiye'nin çok net açık olarak söylüyorum zaten bir arkadaşımız söyledi yüzde katılıyorum Sa salif ve muslis idarecilere ihtiyacı vardır. Problemler orada düğümlendiği için tek çare olarak ilk, in, ilk ve acil çare, çare olarak da onu da söyleyebiliriz. Yani. Salif ve muslis, mümin ve mütteki, haram yemeyen, rüşvet almayan, efendim başka hesaplar yapmayan dış ülkelerin efendim rüşvetlerine kapılmayan Efendim, memleketine kötülük yapmaktansa intihar etmeyi tercih eden zihniyette olması lazım. Bizde intihar yoktur ama bunu Doğu Almanyalı bir bakanı düşünerek söyledim. Milliyet gazetesinde Metin Peker yazmıştı. Ben şu anda isimleri unuttum. Doğu Almanya henüz şey yapmadan utanç duvarı yıkılıp da Bakı Almanya ile birleşmeden önce Doğu Almanya'nın komünist bir yönetimi var tabi. O zaman o zaman Rus yöneticiler geliyorlar bakanlara fazlikte bulunuyorlar. İşte memleketin meselelerinin düzeltilmesiyle ilgili bir bakanı da baskı altına alıyorlar. Şunları şunları imzalayacaksın şöyle şöyle olacak. Tabi onları imzaladığı ve iş öyle öyle olduğu zaman Almanya kaybedecek yani Almanya'nın aleyhine Rusların lehine bir şeyi zorla imzalattırmak istiyorlar. Adam bir dakika diyor kalkıyor o baskının yapıldığı odadan kalkıyor öbür odaya geçiyor bir tabanca kesesi geliyor gün diye gidiyorlar bakıyorlar ki adam şakağına bir kurşun sıkmış intihar etmiş. Yani Doğu Almanya'ya hıyanet etmektense onun aleyhine olan bir anlaşmayı imzalamaktansa canıma kıyarım diyor. Bir Alman Böyle yaparsa, intihar ettiğine göre de yani şey endişesi de yok, böyle bizim gibi ahiret endişesi de yok demektir. Böyle yaparsa, tabii bizim çok daha böyle olması lazım, yöneticilerimizin çok daha ileri seviyede olması lazım ama e, ondan emin değiliz. Yani e, Türkiye'yi satabilirler mi diye düşüneceğimiz insanların başta olması doğru değildir. E, en büyük meselelerden birisi budur. Onun için çalışmak da çok önemlidir. Dün Hasan Celal Bey bazı kardeşlerimiz sıkıştırdılar onun için. Bir kağıt gönderdiler. Yani hani böyle birlik ve beraberlik olmazsa bütün şeyler, efendim siyasiler vebal altında kalır. Ne yapıp yapıp birleşmelidirler. Diye yazmıştım ben. Eski dergilerimizin sayılarının birisinde bir makalemin şeyidir. Onu yazmış. Yani niye birleşmediniz diye. Hasan Celal Bey'e söyleyince o da güzel bir jest yaptı. Yani hatamız varsa mesela. Yani siz buyun, şimdi aracı olun, birleşelim dedi. Bakın sol birleşiyor, efendim. Bu 1995 ve 96 yılı çok önemli. Bu yıllarda iktidarda olmadıktan sonra çok zor e, meselelerin çözümlenmesi hem garip zor. Ama biz bunun bir sene, iki sene önceden birleşin demişiz, etmeyin demişiz, evleneyim demişiz. Kaç tane, kaç tane efendim e, siyasiyle konuşmalar yapıldı. Efendim Ankara'da vesairede. Ama bu yapılmamıştır yani onun için hepsinin büyük vebali vardır. Bugünkü feci efendim gelişmelerden hepsinin vebali vardır. Çünkü efendim kucuklar kurtlara emanet edilmemeliydi. O bakımdan e, cesaretle söylüyorum, şey yap çekilmeden söylüyorum, gazetelerdeki haberlere dayanarak söylüyorum. İsim de verebilirim, misal de gösterebilirim. O bakımdan e, muhterem kardeşlerim bizim e, aynı zamanda e, memleketimizin her yönden güzelleştirilmesine Ümmet-i Muhammed'e her yönden hizmet edilmesine dair de görevlerimiz vardır. Sadece salih olmak, iyi insan olmak görevimiz yoktur. Aynı zamanda ortalığı ıslah etmek görevimiz vardır. Efendim, e, Onun için çevre dernekleri bile kurmuşuzdur. Ortalığı efendim, yaşatmak, güzelleştirmek gül gülistan hale getirmek için ama tabii ağaçtan önce insan vardır. İnsanın islahı önemlidir. İnsanların islahı önemlidir. Müesseselerin islahı önemlidir. Müesseselerin faydalı şekilde çalıştırılması önemlidir. Bu hususta efendim, hepimize görevler düşüyor. Tabi bu görevleri sizler tek başınıza düşündüğünüz zaman belki en uygun sonucu bulamayabilirsiniz. Bunlar bilimsel meselelerdir. İstişare de herkesle yapılmaz. İstişare en yetkili şahıslarla yapılır. Yani gidip de efendim, na ehil bir insanla istişare yaparsanız, beş tane na ehil insanla istişare yaparsanız ondan sonra da istişare yaptım derseniz kendinizi aldatmış olursunuz. İstişare o konuyu bilen ehil insanlarla yapılır. Onun için e, istişarelerle Efendim, bulunan sonuçları desteklemenizi sizlerden istirham ediyoruz. E, kendinizi hep öyle düşünüyoruz. Mütevazi insanlar olduğumuz için aciz ve naçiz kimseler olarak görüyoruz. Öyleyiz. Hiç şüphe yok ama e, kıyaslandığı zaman bütün insanlar aciz ve naçiz olduğundan kıyaslandığı zaman Kafirlerin, münafıkların, fasıkların yanında çok daha güçlüyüz, kuvvetliyiz ve işlerin ehliyiz. Bu çok net ortadadır. Biraz daha gayret edersek kafirlerden de daha iyi duruma gelebiliriz. Bunun mücadelesi vermek şanlı bir mücadeledir. Allah hepimize gayret kuvvet ihsan eylesin. Vakak ki e, vel akibeti müttekin, e, zafer, efendim, güzel sonuç müttekilerin olacaktır. Allah hepinize dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan eylesin. Esselamu ve rahmetullahi aleyh.